Bugün 12 Ekim 2009 Pazartesi Yeni Umdetül Fıkh Serisi derslerimizin birinci dersi Tevfik Allah'tan evet. Şimdi yeni döneme girdik elhamdülillah bu sene Baya derslere ara vermiştik İnşallah şimdi programı anlatacağız Bu senenin yeni programı Şimdi belki neler okutuyorduk biz Vaz diye Bir, esas 2. Beykuniye Hadis Mustalahı 3. Arapça 4. Brumdetül Fıkı 5. Tevhid Mühimmatlarından Faydeler 6. Kavaidül Musla 7. İman Serisi 8. Seferini Akidesi 9. Esnaflara yapılan ders ki bu dersin ismini biz Pratik Fıkıh ve Akaid diye isimlendirdik. 10. Milli Görüşçülere yapılan ders 11. Yani geçen seneden bu programlar vardı. Şimdi bu senenin inşallah programını açıklayacağız. Bu sezonun. Kız sezonu geldi artık evlere şey gibi. Ee, ne diyor tavuklar mı? Kime söyle kapanır ya. <gülüyor> Kapanacağız inşallah eve. Evet. Herkes evine kapandığı için bereketli geçiyor ya. O yüzden bu sezonun programı. Evet. Şimdi e, bunu anlatalım inşallah. Şimdi bu 11, o zaman biz 11 e, metin okutmuş oluyoruz değil mi? 11 metin. Bunların içinde umdetül fıkı saydık ama umdetül fıkhı tam biz 6 ders yapmıştık. Onların hepsi iptal oldu. Biz bu umdetül fıkhı 6 ders yapmıştık. Sen hiç katılmış mıydın? Katılmamıştım. Katılmamıştım. Biz 6 ders yaptık. O 6 dersin hepsi iptal. ...sıfırdan başlıyor, başlayacağız en yeniden. İşte bugün zaten ilk ders olarak. Ama sezonun da başlangıcı olduğu için... ...bugünkü dersimizle beraber şey yapmıyoruz yani. Fıkha giriş yapmayacağız ama yine ön bilgiler vereceğiz tamam mı? Tamam. Eski umdetül fıkıh yaptığımız 6 ders hepsi iptal. İptal sebebi şu. Birincisi... ...yeni bir usul ok okutacağız. İki, bir de 6 dersten sonra araya baraya, bayağı bir ara girdi... Bir de ilk usul gibi çok tafsiratlı anlatmayacağız. Şimdi o kitabın içeriğinden e, kitabı okutacağımız usulden bahsedeceğim inşallah tamam mı? Ama şu bilinsin yani Umdetül Fıkıh serisi o ilk 6 ders iptal. Yeniden Umdetül Fıkıh'a en baştan başlayacağız. Başka ve çok daha faydalı ve önemli uygun tertipli bir usulle okutacağız inşallah Umdetül Fıkıh. Yani tam bir talebe yetiştirecek bir usul. Baştan o usulle başlamamakla hata yaptık. Her ne kadar o usulünün o usulle öğrenmiş olsak da o şekilde işlemediğimiz için biraz da pişmanız diyebilirim. Ama Allahu u Alem inşallah bundan sonra daha hayırlı olacak. 14-i Fıkhın o yüzden ilk ss-i İptal. Tamam mı? Evet. Şimdi peki bu geçmiş dersler ne olacak? Şimdi Şikayet geliyor bizim tembelliğimizden yani. Yoksa... Kardeşler haklı yani. Şimdi Vastiye yarım kaldı. Neden? Tatil girdi. Türkiye'de ortam mevcut yani. Yaz geldi mi durur derse. Vastiye va, vas yarım kaldı. 3 esas yarım kaldı. Beykuniye yarım kaldı. Arapça yarım. Undötül fıkı yarım. Tevhid mühimmatlarından faydalar. O devam ediyor. Bir ona ara vermedik. Sadece kısa bir ara verdik. O işte... Bayanlarla yapılıyor zaten. Tevhid mimmatlarından faydalar. Kavaydül musla tamam. O tam helak oldu o ders. <gülüyor> tam o helak oldu. falan Daha 3 ders yaptık bir daha gitmedi. En çok bu dersi soruyor kardeşler zaten. Sonra iman serisi yarım kaldı. Seferhane akidesi bak bu yarım kalmadı. Bu da bayanlarla çalışkanlar yani. Esnaflara ders. Bu işte geçen haftayla başladık. İlk dersi yaptık. Pratik fıkıh adı altında. Dersimizin ismini esnaflara yapılan bu ders. Bizim Fatih abilere yapılan bu ders. E, pratik akide ve fıkıh diye isimlendirilecek. Tamam mı? inşallah. Birinci dersi yaptık. Milli görüşleri zaten e, bu yaz tatiliyle tamamıyla durdur Ramazan girdi vesaire. Onlara da önümüzdeki haftadan itibaren inşallah başlıyoruz. O zaman bu 11 tane konu, metinden neler işlenecek, neler e, bir müddet ertelenecek. Şimdi öncelikle vasitîye 3 esas Beykuniye bunlar okutuluyor diye. Şimdi 3 esas bitinceye kadar akı 3 esas bitinceye kadar akide metinlerinden yani bizim kendi aramızda okuduğumuz vasitî olsun. Yani başka ne vardı ki? Kavaidul Musla olsun. iman serisi olsun. Bunlar devam edecek de. Ama vasitîye hiç giriş yapmayacağız ta ki 3 esas bitinceye kadar. Üç esas bittikten sonra vasitiyaya geçeceğiz inşallah. Sonra vasitiyaya bitinceye kadar aramızda yaptığımız derslerden akide metni almayacağız. Okutmayacağız yani. Yeni bir akide metni geçmeyeceğiz. Vasitiyayı bitirene kadar. Tamam mı? Ve vasitiyayı bitirinceye kadar da yine hiç Beykuniye'ye değinmeyeceğiz. Tamam mı? Arapça derslerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Haftada iki ders çıkaracağız Arapçadan. Umdetül Fıkıhtan haftada iki ders çıkaracağız. O zaman programı şöyle yapalım. Pazartesi günü. Pazartesi günü. Üst üste birer saat olarak en az iki ders. Birincisi Arapça. ikincisi üç esas. O zaman pazartesi Arapça ve 3 esas. Tamam mı? Tamam. Çarşamba günü 3 esas ve Umdetül Fıkı. Çarşamba günü 3 esas ve Umdetül Fıkı olmak üzere iki ders. Cuma günü de yine Arapça ve Umdetül Fıkı. O zaman hepsinden ikişer ders mi oluyor? İkişer ders oldu, değil mi? Oraya bir tekrarlasan akı ne dedik biz oraya? Pazartesi 1 saat Arapça. 1 saat üç esas. Evet. Çarşamba günü 1 saat üç esas. Pazartemin bir fıkıh. 1 saat, fıkı. yani saat on, on, e, olarak da en az 1 saat yani. Uzu, uzu, uzaya, uzayabilir evet. Cuma günü de Arapça ile 14 fıkıh dedik. Dedi. Cuma günü de Arapça ile 14 fıkıh dedik. O zaman hepsinden ne oldu? İkişer ders oldu. Hı? Doğru. Şimdi o zaman bizim eee Şer'i metinlerden okutacağımız ve bunları bitirmeden diğer metne geçmeyeceğimiz iki tane elimizde eser oldu. Birisi üç esas, birisi umdetül fıkh. Üç esas bitti mi yerine vası diye geçecek. Vası diyeyi bitirdikten sonra yerine beykuniye geçecek. Tamam. Umdetül fıkhı bittikten sonra yerine şu geçecek demiyorum. Çünkü umdetül en az üç sene sürecek belki bizde. Allahu alem. 2 veya 3 sene sürecek yani en az. 3 esas eee 5 ders yaptıktan sonra 3-5 ders daha işledikten sonra bitireceğiz 3 esası. 3 hmm. esasın yerine va yerini vasdiye alacak. Vasdiye bitirinceye kadar hiçbir başka ilmi metin almayacağız. Umudu tefkaar işte bu programın içine dahil, tamam mı? O zaman haftada 2 ders üç esas olduğu için 2-3 haftada bitireceğiz. 2-3 haftada 3 esas bitecek inşallah. Tamam Şimdi diğer şeyleri açıklayalım. Yani bizim o zaman aramızda yaptığımız metinlerde ne var? Vastiye var. 3 esas var. Beykuniye var. Arapça var. Ümdetü fıkıh var. 5 ders. Tamam mı? Yani geçmiş dönemden kalan. Bu beş dersten ee, iki tanesini şu an hiç ellemiyoruz. Nedir o? Beykuniye ve Vastiye. Tamam mı? Beykuniye ve Vastiye işleyeceğimiz dersler 3 esas Arapça Umdetül Fıkı. Tamam, tamam? Bu 5 dersten. Umdetül Fıkı uzun süre bizde devam edeceği için onun, onun e, bitimi diye şu an bir şey söz konusu değil. Arapçada uzun süreceği için onun da bitimi söz konusu değil. Arapça hiç bitirmeyeceğiz belki. Tamam mı? Yani belki Rabbim nasip ederse belki 5 sene geçecek hala okuruz. Evet. Tamam mı? Arapça bitmez zaten. Şeye gelince 3 <gülüyor> esas Onu bitirdikten sonra geriye kalan iki metin vardı ya Beykuniye ve Vastiye. Vastiye'yi alacağız. Vastiye'yi de bittikten sonra Beykuniye'yi alacağız. Tamam. Beykuniye'yi alacağız. Sonra bunların yerine metinler seçeceğiz zaten. Tamam mı? Evet. Onlar benim kafamda var ne? Onları açıklayacağız. Şimdi geri kalan bizim ders dışında, bizim aramızda yaptığımız ders dışında başkalarına yaptığım dersin programı şimdi takip eden kardeşler var. Tevhid mühimmatlarından faydalar ne oldu? Şu ana kadar dokuz ders yaptık tevhid mühimmatlarından o inşallah tevhid mühimmatlarından faydeler yarından itibaren devam edecek. O böyle e, onu takip eden de kardeşler var tamam onu da beyan edelim. Kavaidül Musla'ya gelince o şu an müem e, yani muğlak şu an kapalı. Kavaidül Muslah'ın akıbeti ne belli değil inşallah. Şimdi birkaç tane kardeş talep ediyor. Özellikle Kavaidül Muslah'ı beraber okumamızı. Ben bu kardeşlerden şu an düşünüyorum. Bir tanesini seçeceğim sadece inşallah. Ee, bir tanesini seçeceğim. Şu an aklımda değil kim? Onunla beraber devam edeceğiz kaldığımız yerden. Üçüncü dersten itibaren. Bir kardeşle yapıyorduk. Onunla şu an mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü o meşguliyeti var vesaire. Zamanlar uyuşmuyor Allahu Aleyhi. Kavailül muslağı Ee, i̇nşallah en kısa zamanda ona da başlayacağız. Yani şöyle bir bir hafta 10 gün içerisinde e, ona da başlamayı düşünüyoruz. Üçüncü dersten devam edeceğiz. İman serisine gelince önümüzdeki cumartesiden itibaren... A Azeri bir kardeşle haftada bir gün olmak üzere sadece cumartesi günleri e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu ana kadar iman serisinden 7 ders yaptık. Allahu Alem bu 25-30 belki de 40 ders sürecek iman serisi. Tavsiyle attı çünkü inşallah işleyeceğiz onu. Tamam. Ee, onu, onun programını kararlaştırdık yani. Arkadaşlarla istişare ettik. Kararlaştırdık programı. Haftada bir gün, cumartesi günleri, akşamları onunla, saat vesaire hepsi belli. Ee, iman serisine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esnaflara derse gelince pazartesi günleri biliyorsun. Sen zaten ona da katılıyorsun. Ona da katılıyorsun. O da haftada bir gün olacak. İlk dersi yaptık pratik fıkıh adı altında. Tabi dersin gerçek orijinal orijinal ismi pratik akide, akaid ve fıkıh dersleri diye geçecek. Çünkü biliyor dersi ikiye bölüyoruz. Yarısı Arapça, şey, eee yarısı akide, diğer yarısı fıkıh. Tamam? O da haftada bugün pazartesi günleri olacak. Milli görüşe gelince bu da cuma akşamları oluyor. Şey cuma geceleri. Yani cuma gecesi derken e, cumartesi gecesi yani cumartesiye bağlanan gece. E, o da Milli Görüş'te e, ona da işte arkadaş bir isim veriyordum valla ben bilmiyorum da onun da ne ismi yani ama orada işlendi, işlediğimiz mevzu e, işte fıkıh ve e, dua adabı adı altında hem dua hem akide'den vesaire şeyler anlatıyoruz orada. Neyse, evet. şey. Tamam bu programlar böyle anlaşıldı o zaman. Şimdi 11 tane ders ahi ne anladın bu programdan? Karışık anlattık biraz da ne anladın? Bir anlat hele. Dedim <gülüyor> ki <gülüyor> Şimdi bizim bizim aramızda yaptığımız derslerden kaç tane metin var? Geçen sezondan kalan. Geçen sezondan kalan. 5. 5. Bunları say bakayım bir inşallah. Kitetracity var. Evet. Geç ses var. Evet. Eee bu buna hiç katılmamıştı. Detaylı mı? Beykuniye. Beykuniye. Beykuniye Versen ama katılmamıştı hiç. Evet. Bu sefer eee Kavaydrunusla diye ona da hiç katılmadım o için. O bizim metinde yoktu aramızda yaptığımız ne vardı? Arapça. Arapça var. Bir de Umdetül Fıkıh 5 tane yani. Tamam? Vasiye 3 esas Beykuni Arapça, detül fıkıh. Biz bu beş taneden hangisini durdurduk? Şu ana durdurduk şu andan itibaren. Akide-i Vasiye. Vasiye ve Beykuni'yi ne yapıyoruz? Durduruyoruz. 3 esas bittikten sonraki bitmesine 3-5 ders var yani. Çok fazla yok. Vasiye'ye geçeceğiz. Vasiye bitene kadar Hiç bir metin almayacağız. Vasiye bittiği zaman Beykun'u onun yerini dolduracak. Sonra Beykun'u'ya bittikten sonra güzel bir program gelecek artık zaten. Akide ile alakalı. Tamam mı? Evet. Vasiye'de bayağı ilerlediniz mi yoksa? Vasiye'de 19 ders yaptık şu ana kadar. Çok fazla değil yine. Yani senle ayrıldığımız dönemden itibaren şu ana kadar belki bir 20-30 ders daha eklememiz lazımdı belki ama işte olmayınca olmuyor. Çeşitli sorunlar çıkıyor bazen. Vakit noktasında şurada bakın falan. Tamam. Evet. Şuna tekrar vurgu yapıyorum. Kar yani arkadaşlar karıştırmasın diye inşallah. Umdetül fıkıh biz yap yapmıştık, başlamıştık. Altı ders yapmıştık ondan. O seri iptal. Yeniden alıyoruz. Sıfırdan. Ve bu ilk ders oluyor. Umdetül fıkının ilk dersi bugün. Evet. Şimdi bu programı anlattıktan sonra inşallah... Hmm... Bazı bilgiler vermek istiyorum inşallah ona. Şimdi ben bu şu an şu umdetül fıkıhı okutacağımız inşallah. Umdetül fıkı ki bu umdetül fıkıhı kitabı nedir? Yazarı kimdir? Hangi tarihte e, yaşamıştır? Hangi tarihte bu kitap yazılmıştır? İçeriği nasıl vesaire birazdan anlatacağız. Ancak ondan önce diyorum ki ben bu umdetül fıkıhı okutacağımız inşallah. Bu umdetül fıkıhı tercüme yapıyorum şu an inşallah. Eee... Çok böyle acele etmiyorum tercümesinin bitmesine. Yavaş yavaş yani vakit buldukça. Yani 2-3 günde bir bakıyorum 10 dakika 15 dakika yani o kadar az. Çünkü önemli değil. Neden? Onu anlatacağım birazdan. Şimdi bunu öncelikle tercüme yapıyorum. Onu bildirmiş olayım. Tamam. Rabbim kolaylaştırırsa bu tercümeyi bitirdikten sonra yani Allah önümüze açarsa bu noktada inşallah bunu basıp dersimizi de takip etmek isteyen kardeşlere ücretsiz olarak dağıtmaya düşünüyoruz. Yani adreslerini yollar kim kim olursa olsun yani. 2000 bin 1000 nüsha vesaire basılır bu. Kim ister sonra veririz inşallah. Tamam? Öyle niyetimiz var. Ama onun tercümesi bit bitmedi. Biz derslere başladık. E ne olacak? O da şu. Şu ana kadar tercüme ettiğim bölüm var. Taharet kısmının hepsini tercüme ettim. Yani taharet kısmından Fazlasını da tercüme ettim de. En azından taharet kısmı şu an elimizde var zaten. Dersi takip etmek isteyen veya bu metne, tercüme edilmiş bu metne ulaşmak isteyenler bir şekilde ulaşırlar bize internet yola Biz olsun, dersi dağıtan kardeşler olsun. Word dosyası olarak isteyen herkese veririz tercümeyi. Tercümeyi çalıp, ismini değiştirip basabilirler serbest. <gülüyor> <Hani> ciddi söylüyorum. <gülüyor> tamam, bizim üzerimizden de yük kalkar. En azından piyasada kitap piyasaya çıkmış olur. Kitabı çalmak, samimi söylüyorum, Hı. yani serbesttir, tamam mı kitabı? <gülüyor> çalmak derken yani kitabı alıp Tabii basmak, heh, basmak. E, serbest. Bir sorun yok yani. Hangi yayın evi olursa olsun, ne olursa olsun serbest. Başka isim de koyulabilir kitaba. Tamam mı? E, Word dosyası olarak dileyen herkese dağıtabiliriz, tamam Tercüme edilen bölümü. biz de takip etmek isteyenlere Onu bir belirtelim. Şimdi tercüme e, hakkında bazı bilgiler vereceğim. Benim yaptığım tercüme hakkında. Şimdi dedik ya, taharet kısmı şu an elimizde tercüme olarak hazır. İsteyenlere veririz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tercümede metne, orijinal Arapça metninde motomot bağlı kalarak tercüme yapmadım. Yani tam bir orijinal tercüme yapmadım. Bunun sebebi kitap bir kere metin kitabı olduğu için bunu mesela ilim talebeleri bilir kastımı bundan. Metin eee yani risale metin risalesi olduğu için metin risalesinde şey vardır. Ulemaların bir adetleri adetleri vardır. Yani birçok kelimeyi kitap muhtasar olsun diye birçok kelimeyi hasf ederler. Yazmazlar. Bu bir. Zamirlerin Döndüğü yer meçhuldür. Yani meçhuldür diyorum sıfır. Yani çok zordur tespiti. Önemli dikkat ister metinlerde. O yüzden tercümesi çok zordur. Çok ilmi ibareler kullanırlar. İlmi cümleler kullanırlar. Ağır cümleler kullanırlar. Orijinal çevirsen Arapça gibi adam kitaba bakar hiçbir şey anlamaz. Sanki kitabın kitap Türkçe'ye çevrilmemiş de Arapça'ya gibi. O yüzden bunu tesirli tercüme yaptık. Yani birçok kelimeyi ben ekledim. Birçok kelime hasfedip başka mana, başka kelimeyi E, koydum vesaire Parantez ihtiyacı çok ister muhtas Yani parantez ihtiyacı çok ister zamirlerin Nereye döndüğü doğru tespit ister Sonra müellifin, Her müellifin kendi kullandığı Kelimelerden cümlelerden özel kasıtları vardır Tamam mı Zor ibareler kelimeler ilmi cümleler kullanılır Çok parantez ihtiyacı vardır Ve Arapça bilmek yetmez Metin çevirmeye Arapça bilmek yetmez ...nice Arapça metinler vardır ki Türkiye'nin en uzman Profesör ver, tercümanına ver, yine çeviremez. Çünkü Arapça ile bir noktada alakası olmuyor. Neyle alakası oluyor? Musannif'in Mus kasıtlarını bilmek lazım. Mesela bir kelime var, Arapçada karşılığı belli ama Musannif'in o kelimeden kastı farklı. Arapça bilsen ne kastı kaldı? Bir kelimeyi hasf etmiş Musannif. Nereden bileceksin, hangi kelime? Ama peki bu nasıl biliniyor? Bu şöyle biliniyor. Bunu İbni Kudame yazmış bu kitabı. Mesela 14. onun elinden talebeleri almış. Onun elinden onun talebeleri. Onun elinden İbni Tevmiye elinden günümüze kadar gelmiş. Ve ders halkalarında bunlar işlene işlene günümüze kadar gelmiş. Ve bundan dolayı bilinebiliyor. Musan'ı hangi kelimeleri hasfetmiş. Hangi kelimeleri kastediyor. Yani kelimelerle hangi manaları kastediyor vesaire. O yüzden bunlar biliniyor şerhiyle okunmadığı müddetçe veya ilim halkalarında dilden dile elden ele alınmadığı müddetçe bunun tercümesini kimse yapamaz evet. mesela adam muttefakun aleyh görsek bir kitapta ne diye tercüme eder Türkçe muttefakun aleyh bellidir Bukhari Müslüm evet. A, müntekayı çevirse ve müntekanın sahibinin kastını bilmezse yine Bukhari Müslüm çevirecek değil mi halbuki müntekal sahibinin sahi, e, müntekal kitabının sahibinin kastı nedir muttefakun aleyhden Bukhari Müslüm Ahmet İbn Amber nereden bileceğim Bu bir örnektir mesela. Müellif diyor ki sol ayağına mesela itimad eder. Şimdi itimadı sen Arapçaya çevirsen hani şey Türkçeye çevirsen bir mana verirsin ama müellifin kastı o itimaddan özel bir kastı vardır onun. Çünkü o anki ilim halkası, o anki toplumun bir kastı vardı bir kelimeden. O toplum bilir. Evet. Ona göre yazmış. Anladın mı? Mesela diyor ki iki kulenin ölçü 180 Dimeşki yırıtlıdır diyor. Dimeşki yırıtlı bir ölçü birimi nereden bileceksin? Kaç? Kaç gram? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi müşkülat. O yüzden hakikaten terletiyor. Yani bunu tercüme yapmak terletiyor <gülüyor> <gülüyor> Ya aslında terletiyor derken supanal hakikaten çok kolay aslında şu manada. Çünkü elhamdülillah bunu şerhlerin okuduğu ders arkalarında 2 sene okudum yani kolay ama ne kadar bunu basitleştirebilirim, ne kadar çok orijinalinden çıkmamakla birlikte ne kadar halkın anlayacağı seviyeye indirebilirim orası zorluyor adamı. Ama hamdolsun gidiyor yani ufak ufak gidiyor tamam bunu da beyan etmiş olayım. Evet. Şunu tekrar tekrarlayayım. Kitap tahlil kısmının kitabın tahlil kısmının tamamı tercüme edildi. Kalan kısmı ise tercümeye devam ediliyor. İsteyenlere tahlil kısmını verebiliriz inşallah in internet aracılığıyla. Evet. <gülüyor> Şimdi Bu kitabı okuturken, umdetül fıkhı, okuturken izleyeceğimiz usul nahi. Yani nasıl bir usul izleyeceğiz de okutacağız. Şimdi öncelikle dedik ya, kitap metin. Tamam mı? Bu kitap bunun içeriğine birazdan gireceğiz. Müellifine anlatacağız vesaire ancak bizim okuturken, bu kitabı şerh ederken izleyeceğimiz usul ne olacak? Şimdi önce Erhan abi veya sen Metni okuyacaksınız bir cümleyi. Mesela ilk metin ne? Diyor ki taharet kitabı, su kısımları babı, su temiz yaratılmıştır. İlk cümle su temiz yaratılmıştır. Ben önce bu metnin, bu cümlenin musanlif tarafındaki kastı nedir? Bu cümlenin manası, bu cümlede anlatılmak istenen nedir? Önce onu anlatacağım. Tamam mı? Bu bir. Yani önce metin okunacak. Ben o metinden, o cümleden kastedilenini anlatacağım. Sonra okuyacağımız cümle bu Hambeli'nin görüşü çünkü kitap Hambeli fıkıdır. Bu tercüme ettiğimiz bu kitap Hambeli fıkıdır. Hambeli fıkıdır. Sonra okula, okunan o cümlenin delili ne? Şimdi su temiz yaratılmıştır dedi müellif. Bu müellif kim? Hambeli ulemalarından. Kitap Hambeli fıkı. Su temiz yaratılmıştır. Bu su temiz yaratılmıştan kastetme. Bunu anlattık. Tamam. mı? Sonra bu cümlenin delili ne? Tamam. Müellif diyor ki su temiz yaratılmıştır. Kitapta hiçbir delil yok. Su temiz yaratılmıştır diyor. Delili ne? İşte temiz yaratıldığını. Veya buna bir alimlerden itiraz var mı? Tamam? Bunu anlatacağız. Sonra diğer bütün görüşleri ki bu diğer bütün görüşlerden bütün İslam ulemasının görüşlerini kastetmiyorum. 4 mezhebin görüşü. Özellikle 4 mezhebin görüşüne odaklanacağız, tamam mı? Tamam. Su temiz yaratılmıştır. Okuyacağımız her cümle ney? Kimin görüşü? Okuyacağımız her cümle Hanbeli mezhebinin görüşü. Çünkü kitap Hanbeli kitabı. Sonra diğer 3 mezhebin o cümle hakkındaki görüşleri ney? O cümle içindeki mananın hakkındaki görüşleri ney? Maliki katılmış mı buna? Katılmamışsa nasıl hilaf etmiş? Hanefi, Şafi vesaire Bunları da anlatacağız ve bu diğer mezheplerin de delillerini söyleyeceğiz. Diğer mezheplerin delillerini söyledikten sonra en son inşallah... En son inşallah tercih kısmı. Ancak bütün yani bu dört mezhebin hepsinin görüşlerinin delillerini söyleyeceğiz. Ancak bütün delillerini ser serdetmeyeceğiz. Mesela bir mezhep on tane delil getirmiş. Hepsi değil. Hepsinin usul olarak getirdiği delili söyleyeceğiz. Yani en önemli gördüğü meselenin aslını oluşturacak. Bütün mesela, meselenin fıkhını kendi üzerine bina ettikleri, o önemli gördükleri delilleri zikredeceğiz. Tamam evet. Usul. Çok tavsile gitmeyeceğiz. O yüzden ilk umdetül fıkhı serisiyle bu umdetül fıkhı serisi arasında bu fark var. Onda çok tavsile gidiyorduk. Yani hemen hemen bütün yani bütün olmasında bayağı bir delil getiriyorduk her görüşün. Ve 4 mezhebin dışına çıkıyorduk. Zahir mezhebinden bahsediyorduk. Tabinin görüşlerini, sahabelerin... Değil. Dört mezhep üzerine iktisar edeceğiz. Evet. Tamam Arasındaki fark bu. Evet. Sonra tercih ederek. Sonra tercih kısmı. Yani ki burada tercih edilen kısım bu. Ancak burada çok önemli bir tembih var Akaya. Burası çok önemli. Şimdi tercih diyoruz. Ben kimim? Diyorum ki Şafi böyle demiş. Hanefi böyle demiş. Hanbeli böyle demiş. Maliki böyle demiş. Doğru olan bu. Ben kimim? Doğru mu? Doğru. He. O yüzden tercihten kastımız ne? Bak onu anlatayım. Bu da benim kendi ıslahım. Şimdi sen ilmi kitaplar okuduğun zaman, münakaşalı, mukareneli kitaplar okuduğun zaman alim yazar, yazar, yazar, görüşleri, ihtilafları söyler, der ki tercih edilen, racih olan görüş budur der mesela. Alimlerin indinde racih aslen şudur. Bir alim bir ilim ehli tutmuştur, bir meseleyi bütün ile araştırmıştır tamam mı bütün görüşlerin bütün delillerine bakmıştır delillerin yeri gelmiş zayıflığına sahiğine inmiş tamam hı hı. meseleleri tahkik etmiş uzun bir tefekkür sonucu bir neticeye varmış alimlerin sahabelerin hilafına bakmış kimin kime ne cevap verdiğine bakmış hadis gelmişse ravilerine inmiş sahihliğinin zayıflığını tahkik etmiş tefsirlere bakmış vesaire vesaire vesaire hı hı. sonra bir sonuç çıkarmış o sonuç kalbinin meyli olduğu sonuç sonra demiş ki tercih olan bu. E bizde böyle bir şey ol olabilir mi? Biz kimiz? O zaman o zaman bizim tercihten kastımız değil. Onu anlatalım ki ileride bu sorun olmasın. Anladın biliyor muyum? Yani şu an herkesin imam olduğu bir dönemde yeni o imam olarak çıkmayalım. Anladın mı bunu kastediyorum, he? Evet. Şimdi ala kulli hal. O yüzden diyorum ki bak, tercih edilen görüşten kastım şu. Şimdi ben bu kitabı şerhlerden okudum. Ya yani bayağı bir şerhe baktım ve Alim insanların ders halkalarında da bulunduğu. Mesela birazdan bahsedeceğiz onlardan. Onlar bu kitabı okuturken hepsinin kendine göre bir tercihi var. Çünkü adamlar tahkikeli. Bir sonuca varmışlar. Meseleyi münakaşa yaptıktan sonra meselenin sonunda diyorlar ki mesela adam diyor Hanbeli böyle demiş, Şafi böyle demiş, delili bu. Maliki böyle demiş, delili bu. Ona böyle cevap vermiş, ona böyle delil getirmiş. Tercih olan budur. Yani benim görüşüm bu demek. E şimdi bizde böyle bir şey olmayacağı için ben onların talebesiyim. Ben tercih budur dediğim zaman benim kastım yani ben bu ders halkalarından bir şey anlamışım. O anladığımdan kalbim bir şeye etmiş O kalbim meyli, meyledir bu tercih. Yoksa alimlerin ıslahındaki tercih değil. Çünkü alimlerin ıslahındaki tercih ne? Meseleyi teferruatlıca tahkik edip işi derinlemesine ilmi boyutuna indikten sonra sonuca varmak. Bizde böyle bir şey olmadığı için bizim tercihten kastımız yani bu basit malumatımızla vardığımız sonuçtan vardığımız sonucun beyanıdır. Tercihten kastımız bu. O yüzden bir daha bunu ileride tekrarlamayayım. Tercihten kastım budur diye. Tamam mı? Bunu anla. Biz tahkikeyle değiliz. Tahkik edemeyiz. Taklit ediyoruz. Ortaya koyulan ortaya koyulan mevzulardan kalbimizin meylettiğini alıyoruz. Bunun ismi e, kısmen taklittir. Tamam mı? Heh. Bunu anlatalım. En son tercih olan görüş budur dediğimizde kastımız kastımızdur. Tamam mı? Şimdi bu kitabın Biraz faydalarından bahsedeyim. Şimdi bu kitap ve buna benzer kitaplar bu, ilim talebesine çok faydalı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok fayda veriyor. Bu ve bu tür kitaplar ilim talebeleri yetiştirir. Fıkıh talebesine çok şey katır. Çünkü bak akı bunlar metin. Metin kitaplar metin kitaplar Çoğu zaman delilden halidir. Yani adam sana, metni yazan kişi sana delil söylemez. Çünkü kitap muhtasar olsun diye yazılmıştır. Kitap muhtasar olsun diye yazılmıştır. Ancak şöyle bir faydası var. Metin kitapları genel olarak fıkhın en önemli bütün konularını içerir. Birinci faydası bu. İkinci faydası, metin kitaplar genelde mezhep kitabı olduğu için mezhep adam yetiştirir. Mezheplerin hepsi birer ekoldür. Bunların mezhep imamlarının hepsi birer imamdır. Ve tarih boyunca selef alimlerimiz olsun, onların talebeleri olsun hepsi bir mezhebin usulü adı altında ilim öğrenmişlerdir ki bu kadar alim olmuşlar. Düşün ki tarihi boyunca yüzlerce binlerce alim geliyor bu mezhep imamı döneminden sonra. Mezhebe bağlı olmayan adam göremiyorsun neredeyse. Değil mi? Demek ki bu mezhepler böyle insan yetiştirmişler. Böyle bir... Fıkıh ekoli yetiştirmişler. Fıkıh ekoli ortaya koymuşlar. O yüzden bu türlü kitaplar talebe yetiştirir. Bu türlü kitaplar talebe yetiştirir. Ha bizi daha basit bir fıkıh öğrenmek isteyerek takip etmek isteyen kardeşler esnaflara yaptığımız fıkıh derslerini ve işte milli görüşte yaptığımız fıkıh derslerini onları da yüklüyoruz atıyoruz internete takip edebilirler. Ama ben... En azından ilim talebesi olmaya çalışıyorum veya olmak istiyorum diyen bir insanın mezhep fıkı usullerinden bir tanesini mutlaka okuması lazım. Aksi halde fakir olamaz. Ancak çok küçük istisnalar hariç. Fakir olamaz. En büyük delili vakia. Tarihte var mı? Bir iki tane alim örnek veriyorsun. Başka var mı? E yok işte. En büyük delil nedir? Vakiadır. En büyük delil vakiadır. Bunu çok uzatmayacağız. Zaman zaman menhecede değineceğiz zaten. Fıkıh derslerimizde tamam mı? Yani bir insan diyorsa ki yok ben böyle işte mezhepler değil. Sadece ben işte avamım, işime gücüme gidiyorum. Ee, öyle çok da ilimle iştigal etmek istemiyorum ama beni böyle doğru amel edecek kadar veya böyle meseleyi en azından selefin görüşünden çıkarmayacak kadar basit bir fıkıh bilim, e onunla amel edeyim diyorsa bu insan ne yapsın diyoruz? Ya esnaflara yapılan fıkıh dersleri ya da milli görüşlere yapılan fıkıh derslerini takip etsinler. Tamam mı? Meramlarına ulaşırlar inşallah. Tamam mı? Bu bilgileri de verdikten sonra diyoruz ki nedir bu kitap? Bu kitabın usulü nasıldır? Müellifi kimdir? Tamam. Şimdi okutacağımız ve şerh edeceğimiz bu kitabın ismi umdetül fıkıhtır. Fıkhın umdesi. Tamam mı? Umdetül fıkıhtır. Muhtasar bir kitaptır. Yani özlü bir kitaptır. Hanbeli mezhebi fıkhıdır bu kitap. aslan temenni ederdim ki ve çok isterdim ki Hanifi fıkhı okutmayı. Ama bu şu an mümkün değil ebeden. Sebebi Hanefi fıkhı metnini herhangi bir ulemanın alemin dizinin dibinde veya güçlü bir ilim talebesinin dizinin dibinde okumadığın için Hanbeli fıkhını Çok teferruatlıca yani Veya Burak çok teferruatlıca Normal teferruatlıca bilmediğim için Hanbeli e, Hanifi Fıkhına değinmiyoruz. Yoksa ülkemiz Hanifi Keşke bilseydim de Okutsaydım. Ama buna rağmen Yine de Bak şimdi buna rağmen yine de 4 mezhebin görüşlerini Söyleyeceğiz. E Hanifi fıkhını bilmiyorsun Dört mezhebin görüşünü söylüyorsun. Hanifi fıkhını Bilmek ayrı mezhebin görüşünü bilmek ayrı Çok farklı aslında. Bir mezhebin Belki ben Hanifi Ne demiş şey, Hanbeli ne demiş, onu biliyorum ve karşılık olarak mutlaka belki Hanifi'yi de biliyorumdur o mevzuda ama buna rağmen Hanifi mezhebini bilmek sayılmaz. Çünkü bu ayrı başına bir ilimdir. Her mezhep başlı başına bir ilimdir. Alimleri kimdir? Bunların ıslahları nedir? Tamam mı? Hı hı. Mezhebindeki usuller nedir? Anca bunu bilirsen o mezhebi biliyorum diyebilirsin. Hı hı. Yoksa Allah'a hamdolsun Hanbeli fıkhı bir konuda ne demiş, onu biliyorsa karşılığı olarak inşallah Hanifi de biliyoruz genel olarak. Tamam onda bir sorun yok yani. O yüzden 4 mezhebin fıkhını anlatacağız. Keza Hanbeli, Maliki, Şafii hepsinin görüşlerini hangi meselede okutacağımız hamdolsun biliyoruz. Aklımızda var yani okuduk ama buna rağmen diğer mezhepleri biliyorsun mu anlamına gelmez. Bu i̇kisi çok farklı şeyler. Ama Hanbeli fıkhını biliyor musun? Elhamdülillah diğer mezheplere göre en iyi bildiğimiz Hanbeli. Çünkü biliyorsun Suud'da Hanbeli fıkhı okutulur. Ben e, çok isterdim Suud'da bir tane Hanefi Alimi bulayım, Hanifi fıkhı okutacak okuyayım. Bulamadım. Vardı. Yok değildi, vardı. Ve bazı talebeler de gidiyorlardı, Arap olan talebelerden. Gidip onlar, onda okuyanlar da vardı. Ancak e, benim zamanıma me oturduğum mekana falan uymuyordu. Ben gidemedim. Ama gelmeme yakın mesela e, birkaç ay kala mesela bir tane e, iyi bir şafih buldum ilim ehli. Yemen'den e, gelmişti. Eğer de son 2-3 ayda ne öğrenebilirsek o kadar oturabilirlik halkasına. Şafii fıkıhı ama genel olarak 2 seneden fazla vesaire hep Hanbeli fıkıhı ders halkalarında okutur okuduk. E işte okuturken göreceğiz. Çok büyük evet. bir fark yok yani. Yani bir Hanefi, Hanbeli, Maliki birbirinden ayıramazsın pek bir fark. Anladın mı? çok büyük fark var mı? bunu kastediyorum. zaten ben de metotlarını kastediyorum. Yani metotlarında usullerde tabii ki fark var. Yok değil. Ama böyle çok yani, böyle aşırı birbirinden uzak azdır yani birkaç mevzu. Ha tabi Yoksa hepsi seref alimi olduğu için yani çok farklı, fa fark olmaz inşallah. Tamam mı? Evet. Ne dedik? Okutacağımız, şerh edeceğimiz bu kitabın ismi nedir? Ahi Undötül Fıkıhtır. Muhtasar bir kitaptır. Hanbeli mezhebinin fıkıdır. Kitabın içeriği nasıl? Bugün kitaba hiç giriş yapmayacağımız için Yani hiç giriş yapmayacağımız için içeriğini şu an okuyarak anlatmayacağız da Yani kitabını bizzat kendine okumayacağız da Ama anlatacağız içeriğini tabi Şimdi kitap e, Bunun yazarı İbn-i Kudamit'in Makdesi Ondan da bahsedeceğiz birazdan Bu kitabı şöyle yazıyor Düz cümlelerle mevzuyu anlatıyor Mesela der ki işte Taharet kitabı Suların hükümleri babı Su temiz yaratılmıştır. Bu su hadislerden ve necasetlerden temizler. Su iki, su, iki, su iki kuleye ulaştığında onu hiçbir şey kirletmez. Vesaire vesaire böyle düz anlatır. Bunun sebeplerini kendisi zaten e, anlatıyor. İçinde delil yoktur, delilsiz şekilde anlatır. Ancak ayda yılda bir işte tabiri caizse bir hadis araya koyar. O da olsun diye. Yoksa delil getirsin babında değil. Teberrik olsun diye. Onu kendi anlatıyor çünkü. Tamam mı? Muhtasarların kastı da budur zaten. Delilsiz olarak. Koyup önüne talebenin içine bütün fıkıh konularını alan önemli metni sunabilmek. Ve elinden geldiğince kısaltılmaya çalışırlar ki o talebeler o metni ezberlesin. Suud'da bu metni ezberletilir. Suud'da bu metni ezberletilir. Bize de ezberletiyorlardı bunu sûta ilim talebeleri. Bu ve buna benzer bazı metinler var işte Sadül Mustakna olsun vesaire. Bunları ezberletirler. Fıkı tablo olarak, şablon olarak kafada kalır. Sadece mevzu mevzu. Sonra talebeler ilim halkalarında artık o cümleleri şerh ederler, açarlar. Üzerine delil bina ederler vesaire. Tamam? Evet, kendisi de müellifin kendisi de mukaddemede belirttiği gibi talebelerin üsteyi üzerine yazıyor bunu. Talebeleri diyor ki, şeyh bize bir tane kitap yaz. Bu kitap bizim için umdu olsun. Yani ışık tutacak bize bir metin yaz. Biz bu metinle iştigal edelim. Bunu ezberleyelim. Kafamızda şablon olarak fıkhın bütün tamamı böyle. Ana mevzular olarak. Kalsın kafamızda. Talep üzerine şeyh bunu yazıyor. Diyor ki ben bunu yazdım. Bunda Hanbeli ihtilaflara girmedim bu kitapta. Sadece Hanbeli mezhebinin tercih ettiğim görüşünü koydum talebeleri umut olsun diye. Ve hiç delil zikretmedim. Sadece teberrük olsun diye bazı baplarda delil zikrettim ya teberruken, tamam? Evet. Birçok alim bu şekilde kitapları telif etmiştir. Muhtasar olarak. Akidede fıkıhta çok bulursun. Onlarca muhtasar bulursun mezhepler arasında bu tür. Yine akidede mesela İbn Teymi akide'tul vası yazmıştır İslam akidesini eee anlatmak üzere. 3-5 sayfalık bir kitap. 10 sayfa işte. 10 sayfalık bir kitap de. Ama alimler bunu bir şerh ediyor. 1000 sayfa. Değil mi? Böyledir. Bu umdetül fıkıh hepsi kaç sayfa? Orijinali 70-80 sayfa. Alimler bir şerh ediyor bunu 20 cilt belki. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu umdetül fıkı tabiri caizse bu umdetül fıkın tabiri caizse 23 ciltlik şerhı var. Aynı müehlifin Muhni adlı eserinde yani baskıya göre de Yani düşün. Anlatabiliyor muyum? İşte İbn-i Teymiye yazmıştır Tedmuriye yazmıştır hamaviye yazmıştır. Hepsi muhtasar Gerçi yine mesela işte Hameviye, Tedmuriye'de biraz Tafsil var ama mesela Vastiyeye bakacak olsan muhtasardır tamam. Muhtasarlar çok önemli Yani böyle Bukhari Müslüm'den Direkt giriş yaparsan Bütün geçmişe muhalefet ediyorsun yani. O yüzden alimler direkt ne yapmışlardır sana muhtasarları sunmuşlardır. Onlar mutavvallar için ki bunların ismi Bukhari, Müslüm vesaire veya diğer uzun kitaplar bunlara mutavvallar denir. işte Mutavvallere gidebilmek için sana basamaklar sunmuşlardır alimler. Evet. Dedi ki kitap çok önemli. Burada bazı noktalar almışım. Ne yazmışım diyorum ki kitap çok önemli ve yetiştirici bir kitap. Gerek müellifi hasebiyle gerekse de bu kitabın müellifi tarafından Üst seviyelerinin yazılması sebebiyle fıkıh talebindeki sıralamada büyük önem taşır. Şimdi ahi, bu alim min tane kitabı var. Ve bu kitap şu sıralamaya göredir. Yani muhtasarlıktan başlayıp mutavvala kadar uzunlamasına doğru şu şu sırada sıralaması var. Bir, umdetül fıkıh. Talebe önce bunu okur. Mesela bu bir usuldür. Sonra aynı müellifin kafi adlı eserine geçer. Şey pardon el-mukni adlı eserine geçer. Onu da bitirdikten sonra el kafi adlı eserine geçer. Onu da bitirdikten sonra el-mukni adlı eserine geçer. Şimdi umdetül fıkhı 83 sayfalık bir kitap. El-mukni 200 sayfalık bir kitap. Bir cilt yani. el kafi tahkikli hali işte 3-4 ciltlik bir kitap. Muğni ise 20 25 ciltlik bir kitap. Tamam mı? Bunların hepsi. İşte kişi bu sıralamayı takip eder. Mesela iyi bir ilim talebesi. Bu bir usuldür mesela. Başka mezhep için başka sıralamazlık ederiz o ayrı. Şu an bu müelliften bahsediyoruz. Yani düşün ki o kadar önemli ki bu kitap. Bu kitap sana tamamıyla bir medreseye girmene vesile. Çünkü Umdatül Fıkı peşinden Mukni, peşinden Elkafî, peşinden Elmuğni. Tamam? Bunları senin okuman tamamıyla senin, seni bir medreseye sokmuş olur. Yani düşün ki sen bu umdetül fıkha girdiğin zaman müellif sana öyle bir basamak veriyor ki sana um, seni umdetül fıkhı ile yetiştirmiyor. İkinci bir basamak, üçüncü bir basamak ve tabiri caizse son basamağı at taşıyor seni. Ve bu hepsi aynı müellifin ve hepsi bir sıralama içerisinde müellif bunu özellikle yazmış. Ve bir talebe bu usule yetiştiği zaman taş gibi bir fıkıh talebesi olur. Taş gibi bir Hanbeli olur. Hanifi metni okuduğu zaman taş gibi adam bir Hanifi olur. Şafi okuduğu zaman taş gibi bir okur olur. Ve dolayısıyla çok güçlü bir ilim talebesi olmuş olur fıkıhta. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunun önemi çok büyük. Rabbim nasip ederse yani biz... Yani... Bununla iştigal ediyoruz. Yani hayatımızdan bunu bir parça edindik. Yani ilim. İnşallah. Rabbim nasip ederse umrete fıkhu bittiğinde inşallah Mukniye geçeceğiz belki. Bir 1-2 sene de onu okuduktan sonra Kafi'ye geçeceğiz. 20 sene olsun, 30 sene olsun önemli değil, ilim bitmez zaten. Sen Anlatabiliyor muyum? Ben bunlardan Umdete fıkhu okudum. Tamam. Ve bunlardan Kafi'yi de şu an okuyorum. Nasıl okuyorum dersen Kafi şu an e, iyi bir ilim ehli var Suud'da. Onun dersleri E, yayınlanıyor. Ben internet aracılığıyla onu takip ediyorum. Tamam mı? Derslerini vesaire. E, mukni dersen onu hallettik Allah'a hamdolsun. Çünkü biliyorsun önce ne vardı? Fıkhı arada muknih, arada kafi. E bittiği zaman artık fıkhında imam denilecek basamaklar var. Kitaplara altında Mesela muknih. Anlatabiliyor muyum? O basamak var. Yılları alacak Tabii bunların hepsi. Oraya varır mıyız, varmaz mıyız o, ama Allah, Allah bilir, nasip eder, ayrı ayırır, etmez, o ayırır. Ala kulli hal. Ve düşün bir de bu müellif bununla yetinmemiş, bir de sana usul-ı fıkıh yazmış, Ravdatun Nazır diye, bu da imam olmuş ümmete, İmam olan usul-ı fıkıhtan, bir de sana onu da veriyor. E fıkıh fıkıh dedin, hani usulü, işte usulünü de vermiş müellif. O yüzden bir insan, undötül fıkıh, peşinden mugni, peşinden kafi, peşinden mugni ve arada da Ravdatun Nazır'ı okursa, Düşün nasıl bir talebe olur. E, alimler hep böyle erişmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bu kitaplar noktasında imam yoksa sen bunları okusan, hepsini iyice tahkik etsen yine fakir olamazsın. Yine alim olamazsın fıkıhta. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diğer mezhepleri hilafı bilmediğin zaman, ihtilafı bilmediğin zaman, her ne kadar mukarni, mukarni kitabı olsa da tamamıyla işi bütün derinlemesiyle almaz. Diğer mezhepleri okumadığın sürece ve diğer bütün mezheplerin mutavval kitaplarını baştan sonra bitirmediğin sürece fakirlik derecesine varamazsın. O da bize uzak zaten. Tamam mı? Evet. Alakulihal. Evet. Evet bu kitabın e, diğer önemlerinden bir tanesi de şu. Okutacağımız bu kitabı yani umdetül fıkhı eski ve yeni alimlerimizden birçokları şerh etmiş. Mesela diyelim ki biz bu halkada Umdetül fıkıhı okuduk. E başka şerhlere bakmak istiyoruz. Başka alimler nasıl bu umdetül fıkıhı anlatmış bu kitabı? Okutacağımız bu kitabı. Evet diyoruz ki evet geçmişte ve günümüzde birçok alim bu umdetül fıkıhı şerh etmiştir, önem vermiştir. Yani ne kadar önemli bir kitap ki düşün hem muasırlardan hem de geçmiş eski alimlerimizden birçokları İbn-i Kudame'den sonra o umdetül fıkıhı okutacağımız bu umdetül fıkıhı şerh etmişlerdir. Şimdi bunlara değinelim önce. Mesela Behauddin Abdurrahman İbni İbrahim İl Makdisi Umdetül Fıkıh kitabını şerh etmiştir. Eski alimlerimizde. İsmine El-Uddeh Şerhül Umdeh diye isimlendirmiştir bunu. El-Uddeh Bunları not alın inşallah. Bunları önemli. El-Uddeh Şerhül Umdeh Adı altında Umdetül Fıkıh kitabını şerh etmiştir. Behauddin Behauddin Abdurrahman İbni İbrahim El Magdisi Bu bizim okutacağımız El Umde kitabını şerh etmiştir. İsmine El Udde Şerhul Umde ismini vermiştir. Kitap Kalın bir ciltten oluşuyor. Günümüzde birçok insan kitabı şerh etmiştir. En güzel şerhlerinden bir tanesi... Kimdi o kişi? Ee, Abdurrahman el-Mehdi diye birisi onu şerh etmiştir günümüz. Muhakkiklerinden biri diyelim. Yani muhakkik olup olmadığı hadis ilminde ne kadar... İsabetli bilmiyorum ama işte ala kulli hal Kitap tahkik edildi yani Yazdın değil mi? Evet, evet. Yine bu kitabı şerh eden Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyete Rahimahullahu Teala İbn-i Teymiyyye Rahimahullahu Teala De Umdetül Fıkıh kitabını Bu Hanbeli Fıkhını şerh etmiştir Ve hatta bazı alimler Diyor ki Şimdi tam şu an hatırlamıyorum Aklımda değil İbn Teymiyye onu bitirmiş bitirdi mi? Şerhini bitirmedi mi? Tam aklımda değil. Yani bitirdi mi yoksa bitiremeden yarım mı kaldı kitap? Tam aklımda değil ama yazdığı yere kadar dahi hepsi şu an bulunmuyor. Nuskaların birçoğu kayıp. Elimizde bulunan kısmı sadece taharet kısmı ve Allahu alem namaz kısmının tamamı veya namaz kısmının bir kısmı. Elimizde bulunan bu da 3-4 cilt zaten. Düşün sırf abdestle namaz kısmı vesaire. Alimler diyor ki eğer İbn-i Teymiye'nin o kitabını tamamlasalar mıydı diyor yoksa işte diğer kısmı bulunsa mı? Yani bir şeyler diyorlardı alimler tam hatırlamıyorum. Ümmete imam olurdu diyor bu fıkıh kitabı. Yani ümmete imam olacak kitaplar arasında yer alırdı diyorlar bu kitap için. Ama maalesef günümüze hepsi ulaşamadı kitabın. Bir kısmı ulaştı ve ulaşan kısmı da basıldı zaten. Tamam mı? Peki, muasır alimlerimizden, günümüz alimlerimizden kimler şerh etti? Şerh eden çok ama biz önemli birkaç tanesini sayacağız. Birincisi, muasır alimlerimizden Muhammed Muhtar Eşşenqiti. Suud'un en e, büyük fakihleri arasında yer alıyor. Medine'nin Muhammed Muhtar Eşşenqiti. Hafize Allah, Allah onu korusun. Ben umdetül fıkıh iki sene boyunca onun ders halkasında okudum. Fıkıhta dünyanın sayılı alimlerinde. Fıkıhta dünyanın sayılı alimlerinde. Ve şu anda Suud'da heyetül kibar ulema, büyük ulemalar topluluğu e, arasında görevi var. Muhammed Muhtar Şenkît bunu hatta iki kere baştan sona şerh ediyor. İlki ne kadar sürüyor bilmiyorum. İkinci şerhi üç sene boyunca sürüyor bu müftü fıkı. Ben iki senesini oturdum Allah'ım nasip. Tamam. Ders arkasında kendisi Medine'de haftada bir gün olmak üzere okutuyordu bunu. Evet. Yine günümüz eee fıkı talebelerinden Abdul Halik Nakuru, benim fıkıhta en çok istifade ettiğim hoca. Onun da halkasında iki sene boyunca oturdum. Ve bu Ümdetül Fıkh'ı talak kısmına kadar okuduk onunla. Bitiremedik. Talak kısmına kadar okuduk. Boşanma kısmına kadar okuduk. Yine bu kitabı şer edenler arasında... Kitap olarak Abdullah, Abdülaziz El Cibrin. Bu umdetül fıkhı üç kalın cilt şeklinde şerh etmiştir. Bir cildi en az 700-800 sayfa şeklinde. 3 kalın ciltte şerh etmiştir buna. tabii bu vefat eden büyük alim olan Şeh Cibrin ile karıştırılmasın. Şu anda Suud'da parlayan yıldızlardan diyebiliriz ilimde, fıkıhta. Abdullah el-Cibrin Tamam mı? O ikisi karıştırılmasın. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam bunu Halid el-Muşeykah Şeyh Hüseymin'in talebesi, en büyük talebelerinden Halid el-Muşeykah bu Ümdetül Fıkhı sesli olarak şerh etmiştir. Ve yine zamanımızın en büyük alimleri arasında yer alan Yusuf el-Ghafiz Yusuf el-Ghafiz, Allah onu korusun Ümdetül Fıkh'ın ders halkalarında taharet kısmını şerh etmiştir. Ve internet aracılığı onun e, yaptığı bütün şerhleri yani şerhlerinin hepsini takip ettim. Bu fırsatı buldum Rabbime hamdolsun. Evet. Ve tabi burada e, şunu söylemek istiyorum. Bu Yusuf El-Güfeys bu kitabı şerh ederken bir şey zikrediyor. Ben onu zikretmek istiyorum inşallah. Diyor ki Yusuf El-Güfeys bu Ümdetül Fıkıh için diyor ki bu kitap benim görüşüme göre yani benim görüşüm şudur ki diyor bu kitap hakkında dünyada yazılan Bu, bu Şeyh Yusuf el kendi sözleridir. Benim görüşüm şudur ki, dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında, Bak, dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında, fıkıh talebesi başlangıcı için, fıkıh talebeliği başlangıcı için, yazılmış en iyi kitaptır. Veya en iyi kitaplar arasındadır. Tekrarlıyorum. Şef Yusuf El-Gıfeil. Kendisi büyük alimler arasındadır. Diyor ki benim görüşüm şudur ki dünyada yazılan fıkıh kitapları arasında fıkıh talebeliği başlangıcı için yazılmış en iyi kitaptır diyor umdet Fıkh. Bizim okutacağımız bu kitap inşallah. Yani subhanallah ne kadar büyük bir nimet ya. Günümüze Neler gelmiş? Yani alimler pişirmiş, bizim önümüze koymuş. Biz yemeği bilmiyoruz. Ve diyor ki, bana göre benim görüşüm budur, ki, şudur ki, ilk başlanılması gereken kitap budur. İlk başlanılması gereken kitap budur. Bu kitabı iyice fıkh eden kişi, kişiye bu kitap fıkıh da çok şey katar. Şimdi bu kadar şey anlattıktan sonra e, tabi otomatikmen bir soru gelecek ahi, zihni. İyi de bu müellif kim? Neyin nesidir? O zaman diyoruz şöyle bir başlık atalım. Müellifin özgeçmişi. Ben biraz e, baktım. Şöyle bir sayfa kadar yazdım şu müellifin ön, e, özgeçmişini. Onu kısaca bir özetini anlatayım sayfanın. Evet. Şimdi ismi Mu'elifin ismi Al-Imam, yazıyorsun Al-Imam, muvaffaquddin, Al-Imam, Al-Imam, muvaffaquddin, Ebu Muhammed, Muvaffaquddin, Ebu Muhammed, Abdullah ibn Ahmet. İbn-i Kudame El-Maqdisi El-Salihi İbn-i Muhammed i̇bn Kudame El-Maqdisi El-Salihi Meşhur Olarak İbn-i Kudame Diye meşhurdur Veya İbn-i Kudametül Makdesi diye meşhurdur. İsmi. Yazdın. Evet. Bundan sonrasında artık e, benim sana şu an yazdıracaklarım hariç. Yani yazdıracaklarım hariç diğerlerini dinleyerek yazarsın. Hızlıca ben okuyacağım. Tamam mı? İstersen diğerlerini sonra evde dinleyerek. Nesebi şudur. Nesebi Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer'e dayanır. Kendisinin nesebi. Abla İbni Ömer'e dayanmakta. Hicri 541 yılında Hicri 541 yılında Filistin'de Nablus köylerinden olan Cema'il beldesinde doğuyor kendisi. Tamam. Kendisi 8 yaşındayken Haçlıların Filistin'i ele geçirmesi sonucu ailesiyle birlikte Dimeşke göç ediyor. Tamam. Orada Kur'an-ı Kerim ve birçok ilmi metni ezberliyor. Mesela bu Umdetülfikr bir ilmi metindir. Tamam mı? Böyle mesela ilmi metinleri ya bu kendi yazmış da yani ya kendisi de tabii metinler ezberliyor. Bunları tamam tercüme ettin mi? Yani, tabii ben tercüme ya. ettim bunları. Bazı kaynaklara baktım. Tercüme elimdeki şu an hayatıyla alakalı olanı. Yani. Orada Kur'an-ı Kerim ve birçok ilmi metin ilmi metni ezberliyor, tamam mı? Hı. Babasının yanında ve Dimeşkin bazı meşayihlerinin yanında ilim talebeliği yapıyor. Yani talebeliğini babasının yanında ve Dimeşkin bazı meşayihleri, bazı şeyhleri, bazı alimleri yanında yapıyor. Bu şeyhlerinden bazıları şunlardır. Hicri 560'ta vefat eden Ebul Mekarim'ül Ezdi. Ebul Mekarim'ül Ezdi diye birisi. Ve 576'da Hicri'yi e, 576'da vefat eden Ebul Maali Eddimeşki'dir. i̇bn tamam İbn kudamet Kudametül Makdisi 20 yaşlarına ulaştığında ise Hicri, yani Hicri 600 yılında vefat eden teyzesinin oğlu. Teyzesinin oğlu var bir tane. Teyzesinin oğlu Hicri 600'de vefat ediyor. Tabii vefat etmeden önce. 20 yaşlarındayken İbn-i Kudamet, bu teyzesinin oğlu Abdülganiyyil Makdisi ile beraber... Bağdat'a sefer ediyor ilim talebeli için dayısının oğluyla. Orada kimden ders alabiliyor musun? Abdülkadir el-Ceylani. Abdülkadir el-Ceylani'nin yanında Muhtasarul Hiraki eserini ders olarak dizinin dibinde okuyor hı hı. İbn Kudame Tırmaktis. Tamam? Ve yine orada Ebil Feth el-Minni'nin dizinin dibinde İlim öğreniyor. Tamam. O zaman Abdülkadir Geylani'ni talep edelim ben. O dönemde birçok Bağdat Meşayihine talebelik ediyor. O dönemde birçok Bağdat Meşayihine de talebelik ediyor. Daha sonra Hicri 575... Ee... Ha tabi bu arada şeyi de söyleyelim. Abdülkadir Geylani 561'de vefat ediyor. Tamam Daha sonra Hicri 575 yılında Mekke hac etmek için gidiyor. Tamam mı? Orada Hanbelilerin şeyhi olan Ebu Muhammed el-Mubarek adlı alimden ilim talep ediyor. İlim alıyor ondan. Daha sonra Bağdat'ta bir müddet daha kalıp tekrar Dimeşke dönüyor. Ve artık oraya tamamıyla yerleşiyor. Orayı, oraya yerleşerek ilim ve Kitap telifiyle meşgul olmaya başlıyor. Tamam. Alimler diyor ki bu insan dünyayı ilimle doldurmuştur. Bak şimdi. Burada şimdi bazı nakiller yapacağız. Ondan sonra gelen ilim adamlarının onun hakkında söyledikleri. Birkaç tanesini alacağız. Bunlardan bir tanesi İbn-i Teymiye. Bak şimdi İbn-i ne demiş bunun hakkında? İbn-i Kudam'ı diyor ki orijinal Arapçasını yazdım İbn-i Teymiye'den Diyor ki, ما دخل الشام بعد ال اوزائي افقه من الشيخ الموفق Diyor ki, işte bu şeyh muvaffaktın, yani İbn-i Kudame'den yok ki, Evza'i'den sonra Şam'a İbn-i makdisiden daha fakih kimse girmemiştir. Evza'i büyük bir fakih Şam bölgesinde. O öldükten sonra ondan sonra İbn-i Kudame'den daha fakih birisi Şam bölgesine girmemiştir diyor İbn-i İbn Kudame için. Evet. İbnül Minni ne diyor? İbnül Minni kendi zamanda, İbn Kudame'nin zamanda yaşayan bir bir alim. Kendisini ancak şöyle söylüyor. Kendisine yönelerek diyor ki ben senin gibisini şey, senin gibi birisi diyor Şam'a girmemiştir diyor. İbnül Minni İbn Kudame. Yine İbnü Salah meşhur alimlerden alimlerden İbnü Salah diyor ki "Ma ra'eytu misla'l muvaffaq." İbn Kudame gibi İbn-i Kudame gibisini görmedim diyor. Ala hal alimlerin bunun hakkında söylediği çok. Ve özellikle günümüz muasır alimlerinin zaten övgüsünü saysay say bitiremezsin. Tamam mı? Bu alim için. Evet. En önemli kitapları. Birincisi Umdetül Fıkh. Bizim okuduğumuz. Metin. Okuyacağımız inşallah. İkincisi El-Mugni. İkinci basamak. Üçüncüsü El-Kafi. Dördüncüsü El-Mugni. Fıkıh usulü olarak da Ravdatun Nazır. Tahkikli olarak dört ciltten oluşuyor. Umdetül Fıkıh 80 sayfalık. El-Muhni 203 sayfalık bir kitap. El-Kafi 1500 sayfalık bir kitap. El-Muhni baskılarına göre değişiyor. 15'ten 23 cilde kadar çıkıyor. En, en büyük basın allah Alem 23 görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Ravdatun Nazır tahkikli hali 4 cilt. Fıkıh usulünde. Evet. Bu da İbni Teymiye gibi küçük bir muhtasar akide yazmıştır. Selef akidesine e, müntesiptir bu halim. Lum atül itikadı yazmıştır. Lum atül itikadı. Rabbim nasip iler ki yıllarda onu da okutmaya var. Lum atül Bu da akidetül vasiteye benzer biraz. Tamam. Yani sanki İbn-i biraz ondan esinlenmiş gibi belki de. Yani o usulde çünkü. Tamam. Lum atül Ve bir çok daha eser yazmıştır. Tamam. Tamam. Şimdi burada, e, tabi şunu da söyleyelim. Cumartesi günü Ramazan, şey, Cumartesi Ramazan bayramı günü Hicri 620 yılında Dimeşk'te vefat ediyor kendisi. Cumartesi günü Ramazan bayramında. Hicri 620 yılında Dimeşk'te vefat ediyor kendisi. 20. O zaman e, 39... Aa, yaklaşık 60 yaşına kadar yaşıyor. Değil mi? Yaklaşık demek ki 60 yaşına kadar yaşıyor. Evet. Bu müellifin özgeçmişini, hayatını e, daha tafsilatlı araştırmak, öğrenmek isteyenler şu eserlere bakabilirler. Birkaç tane onları yazmana gerek yok. Mufassale fi e, zeyli ala, ta, e, ala tabakatil hanabile bu esere bakabilirler bu müellifin özgeçmesi geçmişi için başka yine el maksadul erşede bakabilirler başka el menhecül ahmede bakabilirler başka şu şu şudratı zehebe bakabilirler başka siyara alamin nubelaya bakabilirler bu eserlerin hepsinde ve de başka kaynaklarda da var bu müellifin hayatı mevcut Bunu da anlattıktan sonra ahi, tabi bu ders bir saat oldu ama bir buçuk saati falan bulur. bir Biraz daha anlatılır inşallah, bir yarım saat kadar daha. E, zaten şu andan itibaren çok önemli, tamam mı? Bu sanki artık umdetir fıkha bir giriş yapmış mahiyetinde oluyor Şimdi ahi bak, biz bu kitabı okuturken ders içerisinde bazı ıstılahlar kullanacağız. Yani bazı kelimeler bazı ibareler zikredeceğiz. Bu ibareler Türkçe ibareler değil tabi. Şimdi bu ibareleri sık sık kullanacağız. E, sık sık bunun manasına değinirsek yani derste bir kopukluk olur. Yani şu kelimeden kastımız bu. O yüzden derste sık sık kullanacağımız en çok ve sık sık kullanacağımız 11 tane önemli ıslah vereceğim. Bu ıslahın kasıtları nedir? Tek tek bunu yazacağız. Derslerde ben bu ıslahları kullandığım zaman bir daha dönmeyeyim. Bu ıslahtan kasdım ne demek? Tamam? Tamam. Şimdi önce bu bunu hızlıca sayıyorum. Bu 11 tane ıslah ne? Bunları tek tek anlatacağız. Birincisi racih. İkincisi mercu. Üçüncüsü zahir. Dördüncüsü si'ah. Beşincisi ma'lul. Altincisi sahih. Yedincisi icma. Sekizincisi cumhur. Dokuzuncusu mütekaddim. Onuncusu müteahhir, onbirincisi müfredatul mezheb. Bu ıslahları sık sık ders içerisinde kullanacağız. Geri geldikçe, ihtiyaç duydukça. Sık sık kullanacağız. Şimdi mesela örnek vereyim. Kadına değme kablesi bozar mı? İşte şey ne diyor mesela? İşte Hanefiler ne diyor? Bozmaz. Şafiler diyor ki bozar. Değil mi? Mesela işte Hanbeler ne diyor atıyorum? Şehvetli değersen bozar. Şimdi bunları anlatıyoruz. Derillerini söylüyoruz, münakaşa yapıyoruz. Dersin sonunda diyeceğim ki mesela racih olan budur. E bu racih ne demek? Ekide bir bunun e, sık sık tekrarlayacağız zarice kelimesini. E, İkide bir kastımıza dün dersek olmaz. Bir kere bunu verelim. Bunları ezberle veya ezberlemeye gerek yok. 2 kere göz gezdirsen zaten zihinde kalır. İnşallah. Sonra bir daha bu kelimeyi kullandığım zaman kastım mı e, kastım belli olsun ve zikretme ihtiyacı duymayayım kastımın. Mesela diyelim ki Bir görüş ortaya atıyoruz şimdi. Diyoruz ki cumhurun görüşü budur. E, Cumhur ne demek? E, bunu şimdiden anlatalım ki dersin içinde bu kopukluk olmasın. Tamam. O zaman kullanacağımız 11 bir ıslahın manasını veriyoruz. Birincisi racih. Yazalım. Raci. Hemen böyle iki nokta üst üste manası tercih olunan demek. Yani bu konuda racih budur dediğimiz zaman ne demek? Tercih ettiğimiz görüş budur demek. Tamam Raci, tercih ettiğimiz görüş demek. Demin um, açıkladığım bir um, şekildeki tercih mi Evet, tabii tabii. tabii. Ya bizim tercihimiz yani şu akı, ben tercih, tercihim şu demeye hakkım yok. Alimlerin ıslahındaki manada. Evet. Tamam, bu tedlis olur yani. Olmadığın makamda kendini göstermek olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Racihten kastımız bu, şu. Sonuçta bunları alimlerden okumaya çalıştım şerhlerden. Buradan bir ne çıktı? Kalbimin meyli çıktı. O kalbimin meylidir bu. Bunun ismine biz tercih diyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Alimlerin ısırlarındaki tercih değil yani. Çünkü ancak tahkik ehli tercih sahibi olabilir. Biz tercih edemeyiz. Biz tabi oluruz ancak. Tamam mı? Evet. Birincisi racih. Tercih edilen görüş demek. Tamam mı? İkincisi mercuh. Mercuh. Mesela 2-3 görüş söyleriz. Deriz ki bu mercuhtur. Şu görüş mercohtur. Yani mercoh, racihin tam zıttı. Tamam mı? Yani tercih edilmedi, edilmeyen, tercih etmediğimiz görüş demek. Tamam mı? Üçüncüsü zahir. Mesela deriz ki, iki üç görüş söylüyoruz deriz ki, derim ki ben mesela Allahu u Alem bu konuda zahir olan budur. Zahir ne demek biliyor musun? Tercih, tercihe yakındır ama tercih kadar bir seviyesi yoktur. Yani zahir olan veya raci olan. İkisi arasında fark ne? Şimdi zahir ve tercih arasındaki fark ne? Şimdi diyelim ki ahi bak, bir görüş var. Bir görüş var, o görüşe kalbim çok meylediyor. Ona ne diyeceğim ben? Raci olan budur. Ama diyelim ki kalbim çok fazla meyletmiyor ama... Yani kalbim çok fazla meyletmiyor ama e, yine de benim için bir tercih söz konusu kalbimin meylettiği. Biraz ağırlık var bir tanesinde. Ona zahir denir. Yani zahir tercihin bir alt kısmıdır. Tamam Daha az derecededir. Tamam. Bunu da anladık. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. Tam tercih değil. Ama tercihe yakın. Tercihin bir alt kısmı. Tabii. Tam tercih değil. O yüzden mesela ben bu kelime racihtir dediğim zaman yani kalbim buna meylediyor. Ama bu kelime bana göre zahirdir dediğim zaman yani kalbim yine meylediyor ama çok değil. Yani tereddütüm var biraz. Tamam. Biraz tereddütüm var yani. Hepsinde tereddütüm olacak yani. İhtilaflı her mevzuda tereddütün olmak zorunda anladın mı? Mutlak tercih yoktur yani. Yani namazda Fatih'e okunur mu? İmamın arkasında okunmaz mı? Kesin bir görüş yok. İkisi de ihtimalle. Anladın mı? Mesela örnek vereyim. En basitinden. Namazda Fatih'e okunur mu okunmaz mı? Tamam mı? İmamın arkasında. Sessiz namazlarda. Burada derim ki raci, burada ben... E, zahiri kullanmam. Derim ki racih olan görüş racih olan görüş burada imamın arkasında fatihe okunur. kalbi çünkü meylediyor. Sessiz namazlar. Ama sesli namazlarda imamın arkasında fatihe okunur mu okunmaz mı? Orada derim ki im imamın arkasında fatihe okunur ama zahir olan budur. Racih değil. Yani zahir olan imamın arkasında sessiz namazlar. Çünkü bu sessiz namaza göre daha e, şeydir. Bana müşkilat olan bir mevzu. Anladın mı? Mesela bir örnek olsun diye. Ala <gülüyor> Zahir'i de anlattık, inşallah. zahirle raci arasında da fark. Diyelim ki raci %6'mızsa, zahir %40 düşün. Veya %30 düşün. Tamam Üçüncüsü si'a. Derim ki mesela, 2-3 görüş söylerim ahi. Derim ki bu 2-3 görüşte si'a vardır. Yani genişlik var. Herhangi bir tanesini tercih edip amel edebilirsin. Tamam mı? Sia. Derim ki mesela 2-3 görüşü zikrediyorum şimdi. 4 tamam. mesebin görüşünü zikrettim. Diyorum ki burada siya vardır. Bu mevzuda siya vardır. Yani ne? Bir tercih yapmıyorum. Bir zahir de demiyorum. Çünkü neden? Zahir veya e, racih dememenin bir gereği yok. Çünkü mesele geniş bir meseledir. Siya vardır. Yani ümmete bir genişlik vardır burada. dilen dile dile amel etsin. dilen dile dile amel edebilir. Tamam mı? Yani rahatsın. Kafana göre takıl. Mevzusu tamam mı? Biraz daha böyle argoyla. Evet, beşincisi. Beşinci sılahımız Ma'lul. Ma'lul. Bu da genelde istilal edilen hadisler hakkında söylenecek şey. Mesela diyelim ki mezheplerin görüşlerini söylüyorum ve delillerini söylüyorum. İşte şu mezhep şu hadisi delil getiriyor, şu mezhep şu hadisi delil getiriyor. Ancak diyorum ki mesela, Maliki mezhebinin getirdiği şu hadis ma'luldür. Yani bir illet var hadiste. Yani sıhhati mütehakkik değil veya sıhhati e, sıhhatlı olduğunu söyleyemiyoruz. Tamam mı? Ma'lul. İllet var yani. İllet ne? İllet çok geniş bir mefhum hadis ilminde. Tamam mı? O ayrı. İllet vardır yani ma'luldür dediğimizde, anlayacağız ki getirdikleri hadiste bir sorun var yani. Delil olarak getirdikleri hadiste ha sıhhat noktasında bir sorun var. Tamam mı? Tamam. Ma'lul. Altıncı sılah sahih. Aslında bunu e, si'a ve ma'lul'den önce zikretseydik daha hoş olurdu ama neyse. Sahih. Sahih de şu ahi. Mesela iki üç tane görüş var. Zikrediyoruz ya. Ama bu görüşlerden Bir tanesi çok açık, diğerleri bayağı bir zayıf görüş. Tamam mı? Sahih olan budur dediğim zaman bil diğerleri çok zayıf bir görüş. Tamam mı? Yani sahih râcihten de bir üstüdür. Tamam mı? Râcihin nedir? Bir üstüdür. Tamam mı? Yani sahih dersek kastımız diğer görüşün zayıf olduğu yönünde. Tamam mı? Tamam. Burayı da anladık. 7. E, ıslahımız icma. İcma'dan kastımız bak şimdi icmadan kastımız 4 mezhebin icması değil. Selef'in toplumun top e, toplumun icması, tamam? Yani bütün yani sadece illa selef de değil yani fukahaların, tamam muhteber fukahaların, İslam'da fukahâ olarak kabul edilen edilenlerin icması demektir, tamam mı? Toplu görüş yani. İcma vardır dediğimizde bu mevzu bil ki o kat'i. Tamam. Ha, i̇cma'yı tespitte hata edersin o ayrı. Nasıl bir insan e, hadisin tespitinde hata yapabiliyor ayrı. İcma'nın tespitinde hata yapabilirsin. Belki bir konuya da icma vardır dersin ama sonradan ileriki zamanlarda araştırmaların sonucunda halbuki icma yoktur o sonuç çıkabilir o ayrı. Nasıl ki bir insan bir hadise sahih der. Elbani mesela bir hadise sahih ediyor sonra dönebiliyor. Bu ayrı bir mevzu. Ama... İcma, kat iyilik ifade eder. Yani bir konuda icma varsa artık diğer görüşleri çöpe atacaksın. Tamam mı? Hı. Şu manada çöpe atacaksın. Yani batıldır o görüş. 8 zincir sıla cumhur. Cumhur icmanın alt derecesidir. Yani cumhur alimlerin çoğunluğu demek. İlla cumhurun görüşünü almak zorunda değilsin. Ama çoğunlukla çoğu zaman cumhur isabet eder. Tamam mı? Çoğu zaman cumhurun görüşü Haktır ama her zaman değil. Ama icmada böyle bir şey söz konusu değil. İcma her zaman her zaman nedir? Haktır. İcmada yanılma, batıl hiçbir şey söz konusu olamaz. Ama cumhurda yanılma olabilir. Yani bir insan icmayı bildikten sonra icmayı mukavele etmesi haramdır. Caiz değildir. Ama cumhura kalbi mutmayın olduktan sonra, delillerini bildikten sonra vesaire mukalefet edebilir. Tamam mı? Yani. Ha, ama ilim talebesinin burada yapması gereken ne? Onun ders içinde menheç Anlattığımız zaman ona değineceğiz ayrı. Cumhur'da anladık ahi. Hı. Mesela şu, icma %100'dür. Ama ki cumhur işte alimlerin atıyorum %70'i, %80'i. Cumhur bu demek yani. İcma ise alimlerin %100'ü. Yani %100'ü demeyelim. Çünkü şaz olan görüşler icmayı bozmaz. O ayrı bir mevzu. Tamam mı? Heh. Dokuzuncu ıslahımız ahi, mutekaddim. müteaddim Müteaddim müteaddim de şudur aghi Altını müteahhir mu de yaz ki ikisini beraber şey yapalım Bir de o 10. E, soru olarak müteahhir de yaz önce ikisini beraber anlatalım müteaddim müteahhir Şimdi müteaddim eskiler Müteahhir sonradan gelenler. Yani şimdi biz de dediğimiz zaman mesela şu şu tip cümlelerde kullanabiliriz bu uslahları. Mesela derste diyeceğim ki mütekaddim, mütekaddim alimlere göre şöyledir, müteahhir alimlere göre şöyledir. Veya diyelim ki Hanbeli mezhebinin mütekaddimleri şöyle demiştir, Hanbeli mezhebinin müteahhirleri şöyle demiştir. Yani Hanbeli mezhebinin eskileri, işte İmam-ı Ahmet ve İmam-ı Ahmet'in dönemine yakın olanlar böyle demiştir. Ancak İmam-ı sonra gelen Hanbeliler diyelim 200 sene, 300 sene, 400 sene sonra falan gelen Hanbeliler müteahkır olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi mesela diyelim ki bazen Hanbeli mezhebi arasında ihtilaf olabiliyor bir mevzuda. Diyoruz ki Hanbeli mezhebinin mütekaddimleri şöyle demiştir, müteahkırları şöyle demiştir. Yani ne İlkleri, ilk dönemleri böyle demiştir, son dönemleri, son dönemleri de yani şu kastımız, son dönemleri değil aslında müteahkır biraz daha sonra gelenler yani E, diyelim ki işte Hicri 150'lerde, 200'lerde değil mi mesela atıyorum Hanbeli mezhebin başlangıcı, tamam mı? Sonradan işte müteakhirleri, mesela müteakhirlere İbn-i örnek verebiliriz. Mesela İbn-i Kudame, mü mütekaddim eski bir Hanbeli değildi yani daha sonra gelen, İbn-i Teymi'ye örnek verebilirsin müteakhir olarak, İbn-i Kayymiye örnek verebilirsin müteakhir olarak, anladın mı? Veya diyoruz ki mütekaddim hadisçiler bunu sahilemiştir. Müteahirlerden bunu zayıflayanlar vardır. Tamam mı? Müteahirlerden mesela sonradan gelen alimler bu Elbani de olabilir. Tamam mı? 500 sene önce yaşamış bir İbn yani şey, 700-800'lü yıllarda yaşamış İbni Hacar da olabilir. Bunların hepsi müteahirdir. Ama dediğimiz zaman mütekaddim hadisçiler mesela bunu diyelim ki sahilemiştir dediğimiz zaman. Mütekaddim'e mesela kim gir? İmam-ı Ahmet mesela mütekaddim hadisçilerdendir. İlk eski anlatabiliyor muyum? Daha çok böyle mütekaddimle selef asrı kastedilir. Mütahir biraz daha sonra. Selef asrından sonrası genelde kastedilir. Tamam mı? Yani selef asrından sonrası ta günümüze kadar kastedilir. Mütahir genelde. Tamam. Evet son ıstılahımız ise مُفْرَدَاتُ الْمَذْهَبِ Deriz ki mesela bu mezhebin müfteredatlarındandır. Mezhebin müfredatlarından dediğimiz zaman hangi mezhebi kastediyoruz Hanbeli. Çünkü neden? Hangi Hanbeli fıkıh okuyoruz? Mezhebin müfredatı ne demek? Şimdi bak. Her mevzuda elimizden geldiğince 4 mezhebi zikreteceğimiz için hı hı. eğer Hanbeli mezhebi burada diğer mezhepler arasında tek kalmışsa bir görüşte. Mesela diyelim ki bu görüşün deve mesela örnek vereyim ki anlaşılsın. Şimdi deve eti yemek. Hanbeli mezhebine göre deve eti yemek abdesti bozar. Hanbeli mezhebine göre ha, işte deve eti bozma meselesinde deve eti nin e, abdesti bozma meselesi Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Yani ne diğer 3 mezhepten ayrılmıştır demek, tek kalmıştır diğer mezhepler arasında. Müfredat bu demek. Müfred zaten tek demekti. De oradan bir bağlantı kurabilirsin yani, tamam mı? O zaman bu mezhebin müfredatul mezheptendir. Mezhebin müfredatlarındandır dediğimde Hanbeli mezhebi burada diğer mezheplere göre tek kalmıştır. Tamam mı? Örneği de şöyle vermiş olayım. Tekrarlıyorum örneği. Diyoruz ki, deve eti yemek, abdesti bozar mı bozmaz mı? Diyoruz ki, Hanbeli mezhebine göre bozar ve bu Hanbeli mezhebin müfredatlarındandır. Ne demek? Yani Şafi, Hanefi ve Maliki bozmaz diyor. Yani Hanbeli bu üç, diğer üç mezhebe e, mukarebe etmiştir mezheplerden hiçbirisi Hanbeli mezhebinin dediği gibi dememiştir. Diğer üç mezhepten. Tamam mı? Müfredat. Çünkü neden? Biz şu an mezhep okuduğumuz için, mezhep adı altında ilim öğrendiğimiz için, yetiştiğimiz için, hangi mezhebe okuyorsak onun önemli noktalarını da bildirmek zorundayız. O yüzden müfredatül mezheb önemli. Atebilir miyim? Burayı da anladık inşallah. Şimdi ahıyı. Benim aslında bazı önemli usul ve kaideler fıkıhta. Yani yapmamız gereken Bazı şeyler vardı ama e, bu yetişmeyecek gibi görünüyor. O yüzden bunu önümüzdeki derslerde fıkıh işlediğimiz zaman araya sıkıştıralım bu usulleri. Tamam mı? Yani mesela şunu anlatmak istiyordum ben. Yani şunu anlatmak. Hilafı bilmek fıkhın kendisidir. Hilaf bilmeyenden fetva alınmaz. Hilaf bilmeyen fakir olamaz. İhtilafı bilmeyen alim olamaz. Anlatabiliyor muyum? İhtilafta ümmet için bir genişlik vardır ama hangi ihtilafta? Fıkıh. ...ve selefin kendi arasındaki ihtilaf ve ümmet için... ...bir genişlik vardır. Anlatabiliyor muyum? Cumhur'un görüşünde... ...ilim talebesinin yapması gereken... ...şeyler nelerdir... ...talebelikte vesaire Bunların hepsi çok önemli usul... ...ve bize fıkıhta... ...fıkıh mefhumunu... ...sağlam bir şekilde... ...tasavvur etmede çok faydalı... ...ön bilgilerdir bunlar. Bunları inşallah... ...yani uzadı şu an... Ee, Çok da uzatmak istemediğim için İnşallah bunları şey yapacağız i̇nşallah. Dersler arasında sıkıştıracağız bu usulleri tamam. Fırsat buldukça tamam, tamam. O yüzden e, Bugünlük yeter İnşallah O zaman önümüzdeki ders Çarşamba günü, günü. E, Ne vardı programda ne yazmıştık günü. Onu bana bir söyle de İlginçler. Ben de hemen buraya yazayım Şuraya, bu Şimdi pazartesi Bir saniye. Yazayım hemen. Pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi ne var dahi? Pazartesi Arapça. Arapça, evet. 3 esas. 3 esas. Evet, çarşamba. Yine 3 esas. 3 esas. Umde, Türk Umde, cuma. Arapça. Arapça. Umde mi? Onde? Tamam. Wallahu aleme sallallahu alaihi wa alihi nabina Muhammedin wa ala alihi sahbihi ecma